ومن أحسن قولا من ذا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق وإلى جنات النعيم محمد بن عبد الله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين وَمَنْ تَبِعْهُمْ بِسِدْقٍ وَإِحْسَانٍ وَإِخْلَاصٍ إِلَيَوْمِ الدِّينَ Bugün Selefi Salihin akidesi derslerine devam ediyoruz. Derslerden de 11. asıldaydık. 11. asıl en son Ne Neyle ilgilidir? Selefi Salihin'in ahlak matodu. Ahlakla ilgili, matodu, faideleri, kuralları, yani çimliği. Yani İslam dininin kimliğidir ahlak arkadaşlar. Biz demiştik geçen derste ahlak çok önemlidir. O kadar önemli olduğu için selefi salihin alimleri ahlaki itikat babına sokmuşlar. Neden? Çünkü olmasa olmazdır. Bütün peygamberler sadece tebliğden mükellef değiller. Tebliğ edeceksin, canlandıracaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bize ne diye gösteriyor? Örnek gösteriyor. Sizin için Resulullah da en güzel örnek var demiştir. Üsve hasene. Kudve salihah. En güzel örnektir. Sonra ne dedi? Allah Teala Resulünü övürken ne buyurdu? Ve inneke leala hulukin azim. Sen azim bir ahlak kuluk üzerindesin. Onun için ahlak arkadaşlar bizim olması olmazımızdır. Bir tane şeriat paketine inanıyorsa ahlak meselesi şeriat peketin içindedir. Onun için itikadi iyi bilirsin ama ahlak olmasa o itikat hiçbir şeye yaramaz. Yarasaydı peygamberler ne yapardılar? Ahlak meselesine önem vermezler. Bütün peygamberler aleyhissalatu vesselam hepsi ahlak meselesine önem vermişler, üzerine durmuşlar. Sahabe-i kiram Resulullah'tan öğrendiği gibi ahlak meselesine çok önem vermiştir. Tabi'in dört imam bugüne kadar bizim için aynen bu şekilde paketi şeriat paketini ahlak meselelerini bize olduğu gibi aktarıyorlar. Onun için bütün alimler sadece fıkıh öğretmezler, sadece itikad öğretmezler, aynı zamanda ahlak da öğretirler. Çünkü bir şeriat dini bir pakettir, tamamdır. Yani hepsini alacaksın. Olmaz içinden zımbızdan istediklerini seçeceksin. Onun için böyük alimler eskiden te'lif yoksa dersleri vardır. Ahlakla ilgili zühüd dedikleri ilgili ders yapardılar. Sonra te'lif döneminde de bütün alimlerin ahlakla ilgili neyi var? Te'lifleri var. Hatta muhaddis alimler muhaddislerin işi nedir? Resulullah'ın hadislerini bir araya toplarlar. Yani şeriat paketini ikinci kaynağı nesil ise senetleriyle bir araya toplarlar. Ahlak önemli olduğu için ahlak hadislerini ayırmışlar. Bak akide hadisine ayırmamışlar. Akide hadisini bab diye kitapların içinde ayırmışlar. Ama özel bir kitap akideyle ile ilgili yazmamışlar. Ama ahlakla ilgili özel kitaplar yazmışlar. Adını da ne koymuşlar? Kitabı zut bir sürü böğüc alimlerin kitapları var adı kitab-ı züğrüttür. nedir? Ahlaktır işte. Ahlak çok önemlidir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ahlakıyla övüyor. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde veriyor. Beni en yakınınız cennette, meclisinde en iyi ahlaklığınızdır. O zaman bu derslere çok önem vereceğiz. Onun için bu dersler bu 11. asıl sürecektir. Neden? Çünkü paket, ahlak paketi çok geniştir. Hepsini biz gözden geçireceğiz. Yapabiliriz, okuruz, biraz açıklarız gideriz. Ama ahlak önemli olduğu için bizim ihtiyacımız var. Özellikle bizim camianın. Neden? Bizim camia ahlak meselesinde maalesef zayıf kalmışız. Şimdi ahlak meselesini gelen de diğer fırkalar önem veriyorlar. Diğer fırkaları biz karşı olduğunuz için ne yapıyoruz? Kitaplarını okumuyoruz. Hatta ahlak kitabında en güzel tarihte, İslam tarihinde yazılan bir kitap var. O da nedir? İhyaülümiddin. İhyaülümiddin ahlak konusunda en güzel kitaplardan birisidir arkadaşlar. Azim bir kitaptır. Ama İhyaülümiddin'de İmam Gazali, Allah rahmet eylesin, bazı konularda mayına basmış, caiz ise. Ne yapmış? O akıntı gereği, kendi kültürü gereği, hadisçi olmadığı için, hadiste zayıf olduğu için, uyduruk zayıf hadisleri içine aktarmıştır, o kitabın içine. Ayrıca, bazı batini ve tasavvufun aşırı fiçirlerini, itikadlarını ihya ölüm dinine almıştı. O kitabın olmuş bazı alimler bu çetabda, bu uyarmışlar demişler, bu çetabı, bu alimler de iki şikil, hatta üç şikil. Bir kısmı demiş, bu buhari Müslüm'den sonra gelen kitaptır O kadar takdis etmişler ihya ölüm Bir kısmı da demiş, bu zındıklıktır kitabı yakmışlar. Bu daçim kim? Endelüs alimleri. O da kitabı yakmışlardır. Bütün alimleri icma etmişler. Bu kitap demişler sapıklıktır, yakmışlardır. Ama ehl Sünnet alimleri orta yol her zaman hacim olduğu gibi ifrat tefrite gitmeden yok demişler. Bu kitap çok güzel kitaptır. İçinde pürüzler var, hatalar var. Bu hataları ayrılırız. Bu kitap nimettir. Bundan faydalanırız. İtidal gördünüz mü ne kadar güzel bir şeydir. Ondan dolayı alimlerimiz gelmiş. Bu kitabı ne yapmışlar? Törpülemişler. İlk törpü, törpüleyen de İmam Gazali'den sonra İbn Cevzi, Elhanbeli. İbn Cevzi kalkmış bunu bütün zayıf hadisleri bu e, uyduruk e, fikirleri tasavvuf fel, fel, fel, fel, fel, fel, fel, felsefe fikirlerini atmış bir yana kelamı, kitabın özünü çıkartmış, içi ciltte minhacul kasidin demiştir onu. kasit nedir? Minhac nedir? Matottur. kasit nedir? Hedefe çitleyenin matodu. Hedef nedir burada? Kimi hedef çitlemişiz? Allah rızasını, cenneti Rabbil alemin. Onun yanına gitme. Bu ne? Kasid diyerler. Kast ediyor bir yeri, hedef ediyor kast ediyor bir yeri. Minhacul kasidin. Hedefe ciltlerinin matodu. Adı üzerinde harika bir kitaptı. Ondan sonra bir böyüc alim gelmiş, bunu özetlemiştir. Muhtasarı minhacıl kasidin demiştir. O da İbn-i el-Hembeli, Ahmet İbn-i Kudame. İbn Kudame. sahibil değil, diğeridir. Bu da böyüc bir alimdir. Bu da gelmiş ne yapmış? Minhacıl kasidini içindeki fıkhi meseleleri ayırmış, sadece eğitimle ilgili bir cilt kitap çıkartmıştır. Yani tabir caizse İhya'nın özü. Onu her Müslüman okuması lazım. Tabi bu tercüme olunmamış. Ama buradan bir müjde vereyim. Biz bunu tercüme ettik elhamdülillah. İnşallah şu anda tasih aşamasındadır. Bu da basılır. Artık o kitap çıksa inşallah İhya Ülüm Din senin kütüphanındadır zannedersin. Yani özü, öz, özü ve eritilmiş saf, net, barrak fikirleri çıkmıştır. Onun için sadece akide, sadece fıkhı ahlak olmasa olmaz. Yani ahlak nedir? Bu esneklik yapandır. Çünkü sen akideyi en güzel şekilde bilsen, fıkhı en güzel şekilde bilsen, ahlak olmasa bunu aktaramazsın. Aktaramadığın halde ne olur? Sen bir şey yapamadın. Aktarmak kimin görevidir? Peygamberlerin görevidir. O zaman her davacı da nedir peygamberlerin görevine kalkmıştır. O zaman ne yaptı? Görevi tamamlayamadı. İşte ondan dolayı arkadaşlar ahlak matodu çok önemlidir. Bunu bileceğiz. Aden zeya ahlak nedir? Hep en güzel şekilde bunu bileceğiz, anlayacağız. Bir de pratikten şey e, teoriliyle bu olmuyor. Pratik'e dökmemiz lazım. Pratike de, pratike de dökmek için bir usta lazım, bir öğretmen lazım. O da kimdir? Alimlerdir. Çünkü sen ahlakla ilgili ciltlerce kitap okusan, bunu bir tane senin önünde uygulayam uygulayamasa sen onu uygulayamazsın. Onun için ilim itikatta da, fıkıhta da, ahlakta da nedir? Zincirleme, diz dize oturup alimlerin meclisinden alır. Yani sen şimdi bir kataloku al, oku. Sen o bir cihazı, bir arabayı kullanamazsın. İlla çibitene gelsin, sene desin. Budur. Ha denetimden çok kullanabilirsin. Çok zamanın alır. Çok yıkılıp kalkarsın, Hatta hedefine yetişene kadar. Onu için ilim, alimler yoluyla ne olur tahsil edilir. Allah hepimizi alimlerin yolundan ayırmasın. Oların gölceleri altında, fikirleri altında, dizlerinin önünde bize ilmi nasip etsin. Çünkü kitaptan ilim alan alimler eskiden demiş, hatası çok olur, çok çukurlara düşer demişler. Bu doğrudur. Bunu her kişi kendi hayatına baksa bilir. Çünkü sen okuduğun başkadır, uyguladığın başkadır. Alimler aynen çırağlıktan yetişen ustalar gibidir. Ben şu anda bir konu hangi meslek olsa ben kendim başka bir meslekle ustaysam hangi meslek olsa onun kitabını okusam bütün püflüktalarını okusam gelsem bir o, o senatta bir iş yapmaya yapamam. Çünkü tevri başkadır, pratik başkadır. Ama çırağlıktan bir usta nedir? Bütün püf noktasını o sanatin yakalamıştır. Nereden? Tecrübe lazım. Tecrübe de, ahlak da ben burada sizin için on derste sabır dersi anlatsam. Sabır nasıl olur, faydaları nedir? Anlattık, şey tamamdır. Ama piyasaya çıktık bunu uygulamak için. Ne ister? Pratik ister. Ama sen alimin yanında sabrı alsan Senelerce kalsan, alim nasıl sabrediyor insanların aziyetine, zamanla göreceksin. Bir hadisede değil, zamanla öğreneceksin o zaman. Evet arkadaşlar, ahlak meselesi çok önemlidir. Bugün konumuz devam ediyor. Her derste bir paragraf alacağız. Bir paket var, paketin içinde ufak paketler var. Müellif burada ayırmıştır. Geçen ders nasihatle ilgilidir. Ondan önce emir bilme'ruf neyi ne yani al-münker ile ilgilidir. Bugün neyle ilgilidir? Yardımlaşma. Arkadaş okusun onu. İnşallah bu paketi bugün açığlayacağız. Ehli sünnet iyilik ve takva konusunda yardımlaşmanın farz olduğu görüşündedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İyilik ve takva Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir. Evet. Bu pakette iki kelime var bir de bir ayet var. Çok basit. Dersiniz bunu bir bir ders ayırmamız çok olur ama değil. Çünkü önemli bir konulardandır. Ehli Sünnet ne görmüş? Yardımlaşma, taâvun, el ele verme nedir? Vaciptir. Vaciptir. Onun için her musulmanın üzerine nedir? Vaciptir. Bunu bilmemiz lazım. Nasıl Allah subhanehu ve teala bizim üzerimize namazı, zekatı, bütün amelleri fers kılmışsa yardımlaşmayı da fers kılmıştır. Bu çok önemli meseledir. Şimdi biz hükmü bildirdiğimizden sonra meselenin vehim olması nedir? Ortaya çıktı. Neden? Çünkü ferz ise ben yerine getirir, getirir miyim bunu? Kendine ne yapar? Soru sorar. Ama ferz değilse ya yapsam ecir alırım yapmasam bir şey kaybetmemişsin. Deriz. Yardımlaşma çok önemlidir arkadaşlar. Bu nedir yardımlaşma? Buna bir bakacağız. Yardımlaşma nedir? Yani Bizim atalarımız çok güzel demiş. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Özetlemişler. Tabi bunlar hepsi hayattan tecrübelerden bu örnekler, meseleler çıkmıştır. Yoksa bu oturup bir tane teori olarak düşünerek bu şeyleri yazmamıştır. İslam toplumunda da öyledir. İslam devleti tek kişi kuramaz. Aileyi tek kişi kuramaz daveti tek kişi yapamaz. Fabrikayı tek kişi götüremez. Her şeyi tek kişi yapamaz. Ne olacaktır Toplumsaldır bu iş. Çünkü Allah Teala insan oğlunu toplumsal olarak yaratmıştır. Bu dini de toplumsalların üzerine indirip toplumsallığı emretmiştir. Onun için bizde ne var? En büyük invan nedir şahsın? Nedir yöneticinin invanı? imam. Halifenin aslı adı nedir? İmamdır. Ne için imam? İmam ne demektir? İmam baş. Oku atıyorsun. Okun başı olmasa ok gider mi? de hedefe ulaşmaz. Okun başı olsa resmi bir ok hedefe gider. İşte imam nedir? O baştır. Camide camatten namaz kılar ne diyoruz? Bu imamdır diyoruz. Her şey ona tabiittir. Onun için Allah Subhanahu Taala teala İslam'ı toplumsal yarattığı için, insanoğlunu İslam'ı da toplumsal emrettiği için başına da imam koymuştur. Eydir imam teç başına toplumu yürütebilir mi? Hayır. Ne ister? Toplum ona destek olsun. Onun bakanları var, yardımcıları var, adamı var, askerleri var, ordusu var, her şey var bir günde biliyoruz bunu. Düzeni var, yasası var. İslam'da ne var? Yasa var. Şeriat paketi yasadır. Allah'ın indirdiği yasadır. İnsanın kurduğu yasa nedir? Küfürdür, tahttır. Allah'ın indirdiği yasa İslam şeriatidir. Onunla amel etmemiz lazım. Eydir Yasa olsa, her şey de olsa yine İslam devleti devam edebilir mi? Hayır edemez. Ne zaman devam eder? Ne zaman Müslümanlar onu kabul edip onu ilan amel etseler. Bugün de gözünüzün önüne koyun, Türkçe devletinde şeriat devletini biz başa geçtik, şeriat devletini ilan ettik. Halk seni istemese, Uygulayabilir misin? Uygulayamazsın. Halkın yarısını kesen bile uygulayamazsın. Tarih önümüzdedir. Güncel tarih de önümüzdedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne yaptı? 13 sene. Davetin ömrü 23 senedir. Yarısından çok Mekke'de sadece adam yetiştirdi. Darül Arkam'da 40 kusur adam yetiştirdi. Çok da değil. Resuldur. Desteklenmiş semadan 13 sene 40 kusur adam. Ne demektir bu? Az öz. Olsa da yetiştireceksin. Olardan İslam'ı davet yapacaksın, uygulayacaksın. O 40 kusur adam ne yaptılar? Savaş Bedir için. Bedir, Öhüd Diğer savaşlar için içi imparatorluğu çöktürdüler. E bu tek başına mı oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına davat yapar mıydı? Mekke hayatını alsanız sahabeler olmasaydı Resulullah bir şey yapamazdı. Çünkü bu hayatın şertleridir. İlk peygamber ilk, pardon peygamber değil ilk Resul, elçi insan oğluna neydir? Ayette geçtiği gibi Hazret Nuh'üydü. Hazret Nuh teç başına bir şey yapabildi mi? <gülüyor> Yapamadı. Ne dedi? Ya Rabbi bir yer üzerinde kimseyi bırakma dedi. Bunlardan 950 sene uğraştım. Bunlar bir şeye, yapıyorlar. Bunlardan bir şey olmuyor dedi. Olsa da dedi çocuk da doğursalar kendileri cibri şafir doğdururlar. La yelidune illa Dua etti. Onun için Hazreti Nuh tek başına bir şey yapamazdı. Ama burada bir espri var alimler diyorlar. Hazreti Nuh Allah Teala'dan bu duayı yaptı. Hazreti Nuh şehrinde, ülkesinde yaşıyor, küçük bir yerdir. Benim halkımı yok et ya Rabbi dedi. Allah Teala kerimdir. Yeterçi çağır onu isticap edersen. Ne yaptı? Hz. Nuh'un ummadığı bir mükafatı verdi Hz. Nuh. Hz. Nuh dedi toplum mu yok et, allah Teala yer üzerine yok etti. Tufan geldi, yer üzerinde ins kalmadı. allah Teala dua isticabesinde de kerimdir. Onun için dua arkadaşlar çok önemlidir. Ummadığın şeyi allah Teala verirsen yeter ki ihlaslı çağır. ne yaptı yer üzerinde hiç kimseyi koymadı. Bir de şereflendirdi Hazreti Nuh'u. Neyle? Adem oğlunun ikinci babası şerefini verdi ona. Yer üzerinde kimse kalmadı. Birkaç tane adam var olarla. Onlar da nesilleri kalmadı. Öldüler, vefat ettiler, gittiler. Sadece yer üzerindeki bütün nesiller gibi biz ve bütün yer üzerindeki insanlar Hazreti Nuh'den olmuştur. Gördük mü? Duana kadar önemli. Onun için davet, şeriat, İslam paketi neyle olur? Yardımlaşmakla olur. İyidir. Bu yardımlaşmak bize emirdir. Nede yardımlaşalım? Nede yardımlaşmaz. Bunu da bilmemiz lazım. Bu da bu ayetin ışığında, bu ayet bizim için mihenk taşıdı. Şimdi yardımlaşmanın biz önemini bildik. Çok önemli bir şeydir yardımlaşma. Vaciptir üzerimize. Ama ne de yardımlaşırız ne de yardımlaşmaz. Bunun da üslubu nedir? olarak bir bakacağız. Bunlara da bu ayetin ışığında bakacağız. Ayet-i Kerime Maide suresinde ikinci ayettir. Allah Subhanehu Teala şöyle buyuruyor. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتقوا الله إن الله شديد العقب وتعاونوا وتعاونوا, وتعاونوا برد تعاوننا در سيغة في عيلي أمردر أمر, أمر سيغة سدر وتعاونوا وأقيموا الصلاة بلار حب سيغة أمردر yani buradan alimler diyorlar ki, vücubu ehl sünnet alimi icma'la icma'la demişler yardımlaşmak her musulmanın üzerine nedir? Vaciptir. Ve te'avun. Biz te'avun nedir? Yardımlaşmak. Vaciptir üzerimize. Bunu da anladık. Eydir. Nerede vaciptir? Nede değil. Nede yapabiliriz? Nede yapamayız? el birri ve takva bir nedir takva nedir yardımlaşın ne de Allah Teala cevabını veriyor burada bir ve takvada yardımlaşın güzel demek ki çitene bizde mesele var bunların üzerinde duracağız bunları bildikten sonra biz yardımlaşmak vacib ise bu çeşeğin üzerine koşacağız birincisi bir bir nedir her şeriatin emri birdir. Her şeriatin yasağının önünde durmak nedir? Birdir. Bir Türkçe'de ne diyorlar? İyilik. İyilik nedir Türkçe'de? Yani Allah'ın bütün emrettiği iyiliktir. Bütün yasallıkları iyiliktir. Onun için diğer ayette yani yine açılıyor Allah Teala dürçi bir o değil ki siz sağa sola dönün oraya koşturun. Bir odur ki Allah'a iman edersin ve salih amel edersin. Leysel bir <gülüyor> en tuvlu el Değil ki sen kıbleye kalktın namaz kıldın sadece bu değil sadece. Yani ben Musulmanım, he? bazı kriterleri yerine getiriyorsun. Bir odur ki bütün gönlünle Allah'a iman edeceksin. Allah'a iman etmek nedir? Her şeyin başıdır. Allah'a iman etmek, şeriat paketini kabul edip, şeriat paketini kabul etmek demek yani onun emirlerine uymaktır. O zaman bütün şeriat paketleri paketindeki emirler, yasaklar nedir? Birdir. Takva nedir? Takva, biliyorsunuz Allah'tan korkmaktır. Meşhur şey. Yani de Allah'tan, Allah'ın azabıyla kendi aranda bir set çekmektir. O set de neyden olur? Takvayden olur. O takva da nedir? Salih ameldir. Salih amel nedir? Birdir. Bir nedir? Allah'ın emirlerine uyup yasaklarının önünde durmaktır. Demek ki aynen Sadece burada bir mesele var takva meselesinde. Takva Allah'tan korkmaktır. Yani bir riya sokmayacaksın ki Allah rızası için yapacaksın. Bir de alimler bir espri diyorlar burada. Bir dünya içindir, takva ahiret içindir diyor. Nasıl? Bir Dünya içindir. Nedir dünya için? Yani dünyada ne yapabilirsin yardımla, elden, bedeninle? Dünyalık meselelerde yapıyorsun. İyidir. E biz biliyoruz bütün salih amel hem dünya için hem ahiret içindir. Ama burada yardımlaşma olduğu için, şimdi namaz da salih ameldir, zekat da salih ameldir ama bu kendimedir. Ama elimi uzattım bir tanenin elinden tuttum bu yardımlaşmaktır. Bu dünyada bir kardeşime faydam oldu. Ama ahiretime de faydam var. Nereden? Faydam var. Çünkü bir ameli Allah rızası için yapsam o amelde de ben müşterek. اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِكَ فَعِلِهِ Hadiste sahih hadiste geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir tane herin yolunu gösterse heri yapmış gibi olur. Yani ben bir Müslümana hayrın yolunu gösterdim. O Müslüman o hayırdan amel etti. Ben onun ecri benim için eksilmeden aynıdır. Bir rivayette de Müslüm'de el dâllu alel hayri kefâiliye. Yapanın aynısıdır. birebir. Onun için yardımlaşma arkadaşlar Vacip olduğu için, iyi, salih amellerden olduğu için, bir de maddi olduğu için yardımlaşma. Senden Allah'ın arasında sadece değil, bunu güncele çıkartmaktır. O da nedir? Elini uzatacaksın toplumdaki insanlarla yardımlaşacaksın. Şimdi insan kendiden Rabbinin arasında çok salih amel işleyebilir. Ama topluma yansımak için ne yapacaksın? Başkalarıyla bu işi yapacaksın. Zaten yardımlaşmak nedir? Dedik bir elin nesi var, içi elin sesi var. Tek başına bunu yapamazsın. İlla karşıda da bir tenesenle müşterek olsun. O zaman en büyük yardımlaşmak nedir? İnsanlara doğru yolu göstermektir. O da nedir? Peygamberlerin sallallahu aleyhi ve sellem vazifesini yapmaktır. Peygamberlerin en büyük vazifesi tebliğdir. Bizde en büyük yardımlaşmak nedir? Tebliğdir. Çünkü iman iman nedir? Ehli sünnete göre, ashab-ı kirama göre, ondan sonra dört imam'a göre Resulullah'ın öğrettiği itikatta dinde iman nedir? İtikattır. Kalpte, dilde ikrardır. Azalarda, bedende, ameldendir. İyidir. Ben buna inanıyorsam yardımlaşma vaciptir. Bunu ikrar etmem lazım. İnsanlara öğretmem lazım. Ondan sonra bunu uygulamam lazım. Uygulamasan sen bunu yerine getirmedin bu vacibi. Uygulamak için ne lazım? Önce dedik insanlara ne yapacağız? Koşacağız. Bu dini öğretmek insanlara, doğru öğretmek insanlara işte taavunun en büyük zirvetidir. Ve taavunu alel bir ve takva. Burada da takvanı Allah Teala niye birden bıraktı alimler diyorlar. Çünkü bazen istiyorsun gücün yetmiyor. Takva nedir? Allah'tan korkacak kadar. Sen yap gücün yettiği kadar. Çünkü sen karşı taraftakini ikna edebilirsin edebiyetinle. Ama senden Allah'ın arasında Allah Teala'yı edebiyetle ikna edebilmezsin. Allah Teala senden nefsini daha iyi bilendir. Onun için takva nedir? Elinden geldiği kadar. La yukellifullah nefsen illa vus'aha. Benim elimden geliyor bu kardeşim fakirdir. Ev veriyorum onu, elimden gelmiyor ama istiyorum ama elimden gelmiyor. Ben sorguya çekilir miyim? Hayır. Ben ne derim? Vallahi bende olsaydı, sadık da Bu kardeşime ev veririm, bu kardeşime yemek veririm, giyecek veririm, işini bitireceğim. Ama elimden gelmiyorsa, sen orada alimler diyorlar, taavını ne yaptın? Eyle yardımlaşmayı yerine getirdin, acrında alırsın. İşte bu takvadır. O takvayı koymasaydı Allah Teala biz yandık. Onun için Kur'an'da nedir? Allah'ın tan olduğu için Kur'an çok mükemmel bit. Allah'ın kelamı olduğu için eksik bulamazlar. Velav Allah da meydan okuyor. Allahu Sübhanu Teala bütün kafirlere meydan okudu. İns ve cinni toplayın. Bunun bir ayetini getiremezsiniz. İçinde de ihtilaf bulamazsınız. Siz zannetmiyorsunuz, zannediyorsunuz. Bugüne kadar araştırmıyorlar. Çok Mekçe'de Kureyşler oturdular nadilerinde, toplantı alanlarında, Kur'an-ı Kerim'de bir ariza bulsuları bulamadılar. Ki onlar Arab'ın babasıydılar. Edebiyet onların zamanında zirve yapmıştır. Şu ana kadar uğraşıyorlar. Müsteşrikler uğraşıyorlar ama bulamazlar. Çünkü min indillah'tir. İşte burada da takva iyiliğine yapıyor. Seni bir nevi kuruyor. Neden kuruyor? Elinden geldiği kadar takva yapacaksın. Niyet yaptın, niyetten alırız. İyidir iyilik salih emel, yardımlaşmak toplumda dedik davetten sonra ne olur? Bu toplumu önce İslami toplumu nasıl ayakta tutarız? Yen de ayakta değilse maalesef bugün halimiz gibi nasıl ayağa kaldırırız? Hep yardımlaşmamız lazım. El ele vermemiz lazım. Vaciptir üzerimize bu. Önce dedik davat yapıyoruz. Sonra bu dini ayakta tutmak için hep beraber her birimiz bir köşesinden tutmamız lazım. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazir el-Esved'i Kabe yıkılırken getirdiler, ihtilaf ettiler, çim yerine koysun. Neredeyse kan götürecektir. Aşireler ettiler, hepsi ihtilaf etti. Ama sonra dediler en son kim girse bu mescide onu hakem kılarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gir. O zamanda da Resulullah'ın ömrü 25 yaşındadır. Hemen yüzleri farahlendi, dediler, bu Muhammed-i Emin'dir. Bu adam kerdir dediler. Nedir mesele? Resulullah'a dediler böyle, dedi bir kumaş getirin her çeşi ücünden tutsun hep beraber kaldırırım onu yerine koy. Bu şeref her çeşi nail oldu. Ondan önce bu şerefe nail olmak için büyük aşiretler kavga edecektiler. Ama Allah Teala en büyük şerefi de Resulullah'a verdi. Her çeşi kaldırdı sonra mübarek eliyle kaldırdı yerine koydu. Bu şeref yine ona nail oldu. Şimdi işte biz de İslam dinini hep beraber ayakta tutmamız lazım. Bugün de halimizi görüyorsunuz, pelişanız. İslam dini aynen o sürüye benziyor Müslümanlar, o sürüye benziyor. Çoban takledilmiş, sürünün başı ne olmuş? Boş kalmış. Ama sürü de çok kalabalıktır çok kalabalıktır. Resulullah diyor bir gün olur düşmanlar yemeğe toplandığı gibi sizin her bereketinize toplanırlar. Ashab diyor ya Resulullah, biz azınlık mıyız o kadar herkes gelsin bizi kullansın? Hayır diyor siz çoksunuz. Ama işe yaramayan çoksunuz. Hatta hadiste ne diyor? çerçöp gibisiniz. Selin getirdiği çer çöpsüz. E bakıyoruz hakikaten biz işe yaramıyoruz. Müslümanlar, Adı kimlikte Müslüman. Namaz kılıyor, camiye gidiyor, allah Teala minnet etmiş gibiyiz. Ya biz namaz kılıyoruz, daha ne istiyorsunuz? Tecelli ediyor hadis. Ama biz ne yapacağız? Bugün o sürün olmuş, çobanı ölmüş, sürü dağılır. Çoban olmasa sürü dağılır. Koyun öyle bir hayvandır ki sürü dağılır. Ondan sonra kurtlar ne yapıyorlar? Biri buradan uğrayıp, alıyor, bir buradan vuruyup alıcı diyor, öyle bir oradan vurup alıcı diyor. Cirit atıyorlar tabiiceyiz. Şurun içinde. Bugün de haliniz bu. Eydi bu Suriye nasıl sahip çıkacağız? Biz? Evet, Allah razı olsun bütün Müslümanlardan. Hilafet çöktüğünden beri her şey çalışıyor. Her şey çalışıyor. İyi, kötü, yanlış, düz, orta yol diyorlar, çalışıyorlar. Ama ne oluyor burada? Herkes, şeytan burada yine kullanıyor, toparlanmasınlar, sürü toplanmasın, çünkü onun aleyhinedir, bizim aramıza ihtilaf sokuyor. İhtilaf nereden sokuyor? Bizi can damarımızdan vuruyor. O da nedir? Yardımlaşmak. Biliyorsunuz baba bir denesi, vefat edene yakın, on tane oğlu var, çağırıyor, her birisine bir ok veriyor, on tane oğluna oturtuyor. Her birisine bir eline ok oh verilir. Ok oh nedir? İncecik bir şey. Onlar da hepsi baba yiğit. Okları kırın. Her şey tık diye kırıyor. Ondan sonra on tane oku bir araya bağlayın. Kırmaya çalışın. Kimse kıramıyor. İşte diyor bak benden sonra bu on tane bir arada olun. Ayrı ayrı olsanız kırılırsınız. Nasıl ayrı ayrı oluruz? İşte yardımlaşmayı tercih ederiz. Şeytan da buradan bizi mahvetmiş işte. Bugün Türkiye'ye bakalım. İslam aleme alın. Kaç tane cemaat var Türkiye'de? Kaç tane grup var? Kaç tane davetçi var? Kaç tane alim var? Elhamdülillah çoktur. Hem de Allah razı olsun hepsinden. Yani niyetleri Allah rızası için çalışıyorlar. şübetimiz yoktur inşallah. Her şey Allah rızası çalışıyor. Ama ne yapıyoruz? Ses getiremiyoruz. Neden? Çünkü şeytan bize yapmış bu konuda? Yardımlaşmayı yok etmiştir. Ama biz hepimiz tek yumruk olsak Vurduğumuz düşmanın yerine yerinden kalkamaz. Hangi düşmana vursak anında yere indiririz onu. Ama şu anda indiremeyiz. Ben gidiyorum canı gönülden vuruyorum. Yani bir çocuk bir deve vuruyor. Aynen öyle oluyor. Bir sinek gibi böyle yapıyorlar bizi. Gönderiyorlar. Bunu yaşıyoruz hepimiz. Onun için yardımlaşmak çok önemlidir Arkadaşlar. Yardımlaşacağız. Ondan sonra yardımlaşmaya karar verdik Bu dersten sonra fıkhımız oldu yardımlaşacağız. Bütün cemaatlere el izlatacağız. Şeytan bırakır mı? Bırakmaz. Ne diyor? Hey Sen nereye gidiyorsun? Ya o sofidir, o Süleymancıdır, o Mehmetçidir, o Ahmetçidir, o bilmem necidir, cidir, cidir, cid, cid, devam ediyor. Nasıl bulardan yardımlaşacaksın? Bunlar yanlıştır, bunlar hatadır. E bunun bir fıkhı var İslam'da. Evet İslam çizmiş bazı yerlerde hatalarda ittifak etmeliyiz ama bunun neyi var? Basamağı var. Öncelik fıkhı var. Madem bizim başımızda baş düşman var şu anda biz yardımlaşmak bizim üzerimize nedir? Vaciptir. Ben şu anda benimle itikadi ihtilafı olan önemli değil şu anda. Düşman cüclü ise ben bu neden yumruğumu tek yaparım, düşmana vurarım. Ne zaman düşmanı indirdik? O zaman otururuz hesaplaşırız. Kıran kırana icap kararıyla şeriatin mahkeme kararıyla karşı tarafı dövebiliriz. edebiliriz. Yani cezasını da verebiliriz. Ama şu anda ben sana ceza vereyim, sen bana ceza ver, sen beni hain göster, sen benim niyetimi ne ni hükmer ne olur? işte olmuyor. Bak görüyoruz Suriye'de Müslümanlar cihad yapıyorlar. Ama her grup çalışıyor. Allah razı olsun. Hepsi Allah için çalışıyor. Ama şeytan yine gelip birbirlerine ne diyor? O diyor ben ene ecridir diyor ortaya. O diyor ben, o diyor ben, o diyor ben. Ne oluyor? Zayıf oluyor. Bir de aralarında Allah kurusun bir khilaf çıkarca ne oluyor? Düşman ne yapıyor? hazanıyor ve seviniyor. Yani bizim halimiz bugün de arkadaşlar neye benzer bilir misiniz? Biz bir dağın başındayız. Sivri bir yerde durmuşuz. Biz burada ne yapacağız? Bu dağın başında sivri bir yerde durmuşsak el ele verip nasıl buradan kurtarız? Sağlam bir yere ineceğiz. Ondan sonra ne hesabımız var ise sağlam yerde görüşürüz. Ama şeytan bize ne yaptırıyor? büzündeki gibi o dağın başında bizi cedelleştiriyor hesap soruyor birbirimize ondan sonra ne başlıyor hesaptan sonra birbirimizi itliyoruz kim kazandı şeytan kazandı baş düşman kazandı şeytan kazanırken kazansın da ama şeytanın elemanları kazanıyor biz onlar da mücadele ediyoruz başımızda çifir var havutlar var. Onlar da mücadele olan şeytanın bir numara adamlarıdır. Demek ki şeytan kazananda adamları da kazanıyor. Onun için da fıkhandır arkadaşlar. Bütün ehli sünnet alimleri diyorlar. Düşmana karşı tek ümrü olacağız. Hesap kalkacaktır ortada Madem düşman karşımızda tektir, şu anda benim için hadil edna min el-islam. Yeter ki İslam çember altındadır onlardan yardımlaşırım. Hatta hatta çafirden yardımlaşırım hedefimi tahkik edene kadar ama ölçüleriyle. Bu denede olur. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sulh-ul Hudeybiye'de kimi yanına aldı? Khuzaa kabilesini. Khuzaa kabilesi müşriktiler. Hatta Sulh-ul niye bozdu Resulullah? Kureyş'ten bir grup cenz Huzael'e saldırdılar. Bir tane Huzael'e öldürdüler. Resulullah bir müşrik için anlaşmayı bozdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara destek Öhüd'de almadı. Onun için anlaşma İslam'ın maslahati için çafirdan da olsa Olur. Bunu tarihte bütün e, yöneticiler yapmışlar. Ama ölçü var burada. Ölçüyü kaçırtmadan. Yok Çörfez ülkesinde, Çörfez ülkesi geldiler, Saddam'a karış Amerika'yı soktular ortaya. yere. Böyle değil. Bunun ölçüsü var. Ölçüsü altında ümmetin maslahati, ülkelerin maslahatından daha ön planda tutulması lazım. Koltuktan ön planda tutulması lazım. Biz o zaman da bu görüşteydik. Dünya bize karşı geldi. Şimdi gördük Çölfez ülkelerinin yöneticileri. Hangi tarafta saf tutuyorlar? Nifak tarafında saf tutuyorlar. Evet. Onun için yardımlaşma nedir arkadaşlar? Vaciptir üzerimize. Onun da marhaleleri var basamakları var, dereceleri var. Biz orada ne yapacağız? Bunları bileceğiz fıkhını. Ne zaman yardım? Eydir bu ümmetin dini için yardımlaştıktan sonra neyle yardımlaşacağız? Arkadaşlar toplumumuzla. Önce evimizde İslam devleti evimizde kurulmasa sokakta kurulamaz, şehirde kurulamaz, dünyada kurulamaz. Her çeşit evinde yardımlaşacak. Bizim biliyorsunuz Türk bir adetimiz var. Baba namaz kılıyor, camiye gidiyor, kızı açıp televizyon, diziler evde. O diyor ne yapayım bu dünya değişildi artık böyle. Öyle yoktur İslamiyet'te. Her çoban sürüsünden mesuldür. Bu konuda çeçi ayağından, koyun ayağından değil. Hepsi babanın şeyinden çeker. Baba olanın bütün sorumluluğunu çeker. Onun için evimizde yardımlaşacağız. Sahip çıkacağız. Emir bil ma'ruf ve nehi'i al münker nedir arkadaşlar? Yardımlaşmaktır işte. El din nasihattir. Bundan önceki dersimiz nedir? Yardımlaşmadır. Allah rızası için bir tane yol gösteriyorsun. Bu nedir? Eylüye emredip kötülükten nehy ediyorsun. Bu yardımlaşmadır. İşte bu ayetin anlamını, malini, neyini ve yerine getiririz. Yardımlaşma arkadaşlar çok önemlidir. Ondan sonra evimizden çıktık sokakımıza. Bir de ahlak meselesi ya yardımlaşma. Bu değil sadece bir tane baktın mayna basur sen sakal bırakmamışsın onu ne dersin sen başına çıktır. Hayır. Sadece bu değil. Bu aynen neye benzer? Bir yemek var yemektir Yanında da sebzesi var, bilmem neyi var. Sadece o tabakı koysan adamın önüne iştahı kapanır. Ama yanında da bir suç yapacaksın böyle. İçeceğini koyacaksın, salatasını koyacaksın. E bu da yardımlaşmanın şeriat emretmek için insanoğlu etmesi, kabul etmesi için yanında da güzel ahlakta yayacaksın ki. Yardımlaşma nedir? Sokakta yürüyorsun, yaşlı bir adamı gördün Salam vereceksin, güler yüzlülük karşılayacaksın. Bir yaşlı yılın elinde bir poşet var alacaksın. Elinden tutacaksın. Çocuklara salam vereceksin. Çocukların elinden tutacaksın. İcap etsek harcılık vereceksin, hediye vereceksin. Seni sevsiler, yarın çocuklar haydi camiye derken dinlesiler. Ama adam yerine koymuyorsun, geçiyorsun, seni dinlemezler. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Hallerini soracaksın. Yardımlaşmanın arkadaşlar şeyini atsak bitmez. Her şeyde yardımlaşacağız. Şer değil dini meselelerde. Şimdi ben seni cüler yüzlü karşılamasam sen benden yarın dinlemezsin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor cüler yüzlü karşılasam kardeşini bu bir sadakadır senin için. Sadaka da yedi kat, yedi yüz kat Allah istediği kadar arttırır ecemi. Sadaka çok önemli. Güler yüzlü bak. Neden? Toplumsalız. İşte bu yardımlaşmadır. Kendini sevdireceksin topluma. Hadi gelin beni sevin. Ben çok yakışıklıyım. Güzel elbise girmişim. Kimse seni sever mi böyle? Hayır. Neresi, nasıl severler seni? Ahlakınla. Adam var Allah cemal vermemiş ona ama ahlakı o kadar güzeldir. Onun yüzünün şeyini ört, ört pas etmiştir. Görmüyorsun. Adamı gördüğünde onun yüzünün çirkinliği eğer tabir caiz ise hiç gözünün önüne gelmez. Ahlakı onu ne yapmış? Kaplamıştır. Ahlak önemlidir. Hatta kadında da bile cemal önemli değil. Çok güzel kadın var beş dakika yataktan sonra he, çekilmez. 24 saati saat-i sene zindan eder. Ahlakı kötü ama kadın var Allah cemal nasip etmemiş ona ama ahlakından dolayı sen hocam onu dünyanın en güzel kadını görürsün ne demiş atalarımız tatlı dil ilanı delikten çıkartır onun için ahlakın da en güzeli dilden başlar arkadaşlar onun için Resulullah sallallahu diyor ki 300 selam selamı aranızda yayın Sala'mı aranızda yayın. Yani ben sizin karşınıza geldim böyle geçtim sever misiniz? Ne diyorsunuz bu nedir ya? Ama selamun aleyküm dedim insanın kalbinde şeytanın bütün perdeleri kakar. İşte bu güzel ahlaktır. Bu da yardımlaşmanın içindedir. Bütün İslam ahlakı yardımlaşmanın içindedir. Yerine getireceğiz. Kısacası. Evet. Evet. Şimdi bunu atsak zamanımız çok gider. Şimdi ayetin çinci şıkkı ve la te'avenu alel ithmi vel Aslında bilmem burada dersi bitirer. <gülüyor> bu da bir ayrı derstir yani. Şimdi te'avenu ve te'avenu emirdir. Ve la te'avenu emirdir bize. Nedir cinci emir? Bu O nedir? Alel itmi vel idvan. İsim nedir? He? Cünah. İsim cünahdır. günah nedir? Allah'ın sevmediği, yasakladığı bir meseledir. Ona ne derler? İsim derler. Ve la teavunu alel itmi vel idvan. İdvan nedir? Düşmanlık, hadde aşmak. O da kimden gelir? İblisten, şeytanın. Çünkü bizim baş düşmanımız kimdir? Biz tanımıyoruz, niye bize düşmanlık ediyor? Çünkü babamız yüzünden o cennetten çıkmış. Çin oradan başlıyor. Rabbim dedi ha. beni ahirete kadar devam ettir. Hepsini yoldan çıkartır. Adem'in zürriyetini benimle cehenneme çekecek. Gördünüz mü? Baş düşman. O zaman bütün Çin nefret çimdir? Şeytanlandır. Ne diyor? O zaman emirdir üzerinize. Yardımlaşmarız. Birincide ne diyordu emir? Yardımlaşın. Şimdi neyle yardımlaşmayız? Alel ismi vel idvan. İyidir bir de gelelim Bu sefer kısa geçelim. Gelelim Birinci şirka, ne de yardımlaşırdık onca dedik, ha? İslam devletini kurmakta, değil mi? Ne yapacağız dedik? Bütün cemaatlere el uzatacağız. Aramızdaki ihtilaflara yerine göre göz yumacağız. Neden? İslam devleti ayakta dursun. Düşmanı çektikten sonra biz hesabla çekileceğiz. Burada ne diyor? Walla ta'awanu ala alismi biz yardımlaşmasak otomatik olarak ne olur? Cünaha gireriz, düşmanlık aramızda olur. Bugün de olmuş mu arkadaşlar? Onaylayın. Olmuş mu? Olmuş. İstersen sayayım hangi cemaat, hangi cemaatin hakkında ne diyor. Ama bunu hepimiz bildirdiğimiz için ebesttir biz bunları saymamız. Çünkü içinde yaşıyoruz. Yani ben uzaydan gelip size bir şey anlatmıyorum hepimiz bu meselenin içindeyiz. O zaman biz eğer yardımlaşmasak bütün kardeşlerimizden Müslüman kardeşlerimizden otomatik olarak ne yapacağız? Düşmanlık oramızda çıkar. Bu da çıkmıştır. İyidir itim burada günah. Ben yardımlaşmıyorum. Ne günah istedim? Önce sen yardımlaşmayı tercih ettin. Bu bir büyük günahdır. Sonra itim nedir? Ben Ahmet Başka gruptandır. Ben onun yanına gitmedikçe ne olur kalbimde ona bir nefret oluyor. Şeytan giriyor. Gıybetin ediyorum. Değil mi? Dedikodusunu yapıyorum. Yerine göre hatasını, küçük hatasını dev yapıyorum. Gördük mü nasıl ismin içine düştük? Cünahın içine düştük. Vela te'avunu. Eydir burada yardımlaşmayın. O değil sadece ben düşmüşüm. Hatta kardeşim düşmüşse ben ona onu katılsam nedir? Onuyla olmuşum. O da değil alimler diyorlar. Katılmadın. Sadece duydun, kulağını misafir oldun. Sen de yardım yardımlaşmışsın bu günahta. Ne yapacaksın? Emir bil maruf ve ne'al minkar gider. Susmayacaksın. Onun için ve la te'avenu alel itmi vel idvan meselesi nedir arkadaşlar? Yani biz İslam devletini kurarken eğer yardımlaşmasak tersi olur. İthmi vel idvana düşeriz. İslam'ın tebliğinde ikinci meselemiz dedik. Ne yapacağız dedik? Tebliğ edeceğiz. En güzel şekilde. Bu te'avundur, yardımlaşmadır. Eğer tebliğ etmesek bildiğimiz hakikati Gerçek, ilmi. Ne oluyoruz? İsme düşüyoruz. Neden? Çünkü her, her insan mükelleftir bildiğini öğretmekle. Biz öğretmedik, düştük içine. İkincisi, kardeşim önümde hata bir iş işliyor. İster hata bir itikad var, hata bir ameli var. ister günah, masiyet işliyor. Ben ona bakıyorum. Ne yapıyorum? Onu düzeltmiyorum. Ben o zaman ne yaptım? Bir görevimi tercih ettim. Hatta bazen ikrar etsem onu ikrarım da nedir? Sukutumdur. Onun babalım bile alabilir. İnsanın derecesine göre elin yettiği kadar. Eydir evimizde nasıl bunu yapacağız? Evimizde dediğimiz gibi adam namaz kılıyor 5 vakit camide ama evinde televizyon var. Türk dizileri maşallahı var biliyorsunuz. Her püf noktasını öğretiyoruz. İyidir. Ben ne yapıyorum? Burada isme ve düşmanlığa da düşüyorum. Siz zannetmeyin yani bu diziler insana düşmanlık vermez. Evlerde ne ihtilaflar salmış? İlk önce ihtilaf babanın başına geliyor. Sen dizide manken kadınlara, fıstık gibi kadınlara hepsi boyalı, süsten çıkmış belki sokakta çıksa karşına bakamazsın. Ora bak, sonra dönde böyle bak baktan çıkmış, mür, cir, şey olmuş, yırplanmış kadın, çamaşır, bulaşır, çarşı, marşı bilmem ne. Ne bu ya diyorsun? Kadın budur işte. Sen avrad olmuşsun. Doğudaki dedikleri gibi. İşte sen düştün içine. Anlatabildim. Onun için ve la te'avunu yardımlaşmayın. Çoluk çocuğun yardımlaşmayın. Sokaka indin aynen öyle. Biz geçiyoruz, Resulullah diyor, 300 selam, biz kimseye selam vermiyoruz. Sadece bir tanıdığımız gelse, marabayan selamu aleyküm diyoruz. Ya sekalli sekalli, şimdi adam dedi, bu bilmiyorum mu nezirir, neyse. Sekalli yanından geçiyor, gözünün içine bakıyor. ya sekalli, bu musulmandır, ya bir selam ver buna. 300 selam, ya sen Mahalle aynen sokakta oturuyorlar. Adam salam mermini götürüyor. Ben yarın nasıl tutuyorum? Ya kardeş sen cimsin, nesin? Senin hatan var. Benim hatamı nasıl düzeltirsin? Nasıl birbirimizden haşir neşir olacağız? İşte bu nedir? وَلَا <gülüyor> al عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Sokakta giriyoruz, geliyoruz, bakıyoruz. Şimdi Müslüman başka bir gruptan başka bir şahsı almışlar masaya yatırmışlar Tenis topu gibi oynuyorlar. Biz de geliyoruz. En iyi halimiz, en tekvali halimiz. Konuşmuyoruz, gidiyoruz. Burada biz ortağız günaha. Halbuki bizların ellerine çalacağız. Uyaracağız. Yapmayın, bu hatadır. Evet, uzar mesele. Sonra Allah subhanehu ve teala vettekullah ayetlerin sonu hikmettir, fıkıttır Abesten gelmemiştir hiçbir Vettekullah inna Allahu şadidul iqabdir. Burada takva nedir dedik? Şer inna Allahu şadidul iqabdir. Allah muhakkak. inna te'kid için bir hariftirdir. Te'kid için kullanılır. İnna muhakkak Allah nedir? Azabı şadiddir. Çetindir. Kimse buna dayanamaz. Cehennem ataşını arkadaşlar Allah kurusun. Narun mu'sada. Kapanmış, peketlenmiş. Çıkış yolu yoktur, Umudun içerisinde. Şedittir azabı. Kim için? Allah'tan korkmayan Takva etmeyin için. O zaman burada neden takva etmeyeyim ya Rabbi? İşte bu hükmü yerine getirmemektedir. Gördün mü? Bu hükmü yerine getirmemek Yardımlaşmıyorsun, iyilikte ama kötülükte yar katılıyorsun. Burada Allah'tan korkun. Çoğu var burada. Biri, iyilikte yardımlaşmak vaciptir. İkincisi, kötülükte, düşmanda yardımlaş Yardımlaşma. yardımlaşmamak nedir? Ha? Vaciptir. Biz ne yapıyoruz? Sınıfta kalıyoruz sen kalmamak için bu hükme yerine getirmemiz lazım. İşte burada Allah uyarıyor. İnna'llahi vettakullah. Vettekû burada da fiil emirdir Vaciptir Allah'tan korkacaksınız. O zaman Allah'tan korkmak burada nedir hükmü? Burada hüküm alimler diyorlar ki müminler için müjdedir, kafirler için azap müjdesidir. Nasıl? Müminler için müjdedir. Bizi Uygulamakta Allah'tan korkmaya imkanı yeterince dedikçi elinden yettiği kadar bu işi yapacaksın. Cerisini Allah bilir sen yapamıyordun bunu. Yani allah Teala bizden sormaz gel bakayım. Abdullah yolcu sen öldün Türkiye'de niye İslam devletini kurmadın? Bunu benden sormaz. Ne sorar benden? İslam devletini kurmak için ne çaba gösterdin? Hangi tula'yı koydun? Bunu sorar mı? Evet sorar. Hem de ince hesabına kadar. İşte burada diyor. Ben yaptım ya, Resul, ya, ya Rabbim böyle yaptım yaptım. İşte riya için yapmışsan o üç tane bilirsiniz. İlk cehennem için ısınır. Hazırlanır. Biri Kur'an okuyor. Biri cihad ediyor. O birisi ne yapıyordu? Zengin infak ediyordu. Ama Allahçı yapmadıkları için cehenneme girdiler. İşte takva nedir? Allahçı yapacağız. İm, Allah bilir, biz yapmak istiyorduk, bu kadar elimizden geldi. Onun için ne, ne müjdesi giriyor devreye burada? La yükellifullahu nefsen illa vüysa. Allah Teala takatinden fazla sana soruga çekmez. İyidir, kafire burada nece azap müjdesidir. Yen yani, günahkara Emre uymayan azab müjdesidir. İşte diyor ki hiccettir kıyamet gününde. Ben sana tebliğ ettim. Yardımlaş, iyilikte etmedin. Kötülük yardımlaşmaktan uzak dur yaptın. Bu zaman ne oldu? şedid azabı ben sana dünyada söylemiştim. Şu anda da onu yerine getiriyoruz. Hiccet üzerinden kalkıyor, azabı çekecektir. İster mümin olsun, günaha kaderi çeker, cehennete gider sonra, ister kafir olsun, ebedi kalır. Her kişisinde bu ayet cümle diyor. Evet. İşte arkadaşlar, buradan kısaltsak meseleyi, eğilikle yardımlaşmak bizim üzerimize vaciptir. Kötülükte yardımlaşmaktan uzak durmak bizim üzerimize vaciptir. Bu konuda da elinizden geldiği kadar, bir de ne diyersin ya Rabbi ben yaptım bu kadar yaptım ama yapmamışsın fazlasını yapabilirdin madalyonun o bir tarafta da var fazlasını yapabilirdin ama yapamadın Allah'ın karşısına çıkıp dersin Çim, sen şimdi orada alışveriş ediyorsun miskali zerre amel tartılır orada elin gözün sana şahitlik yapar o zaman kaçama yoktur arkadaşlar onun için ittekullah. Allah'tan korkun Hepsi önünüze gelir. Evet. Allah hepimize iyilikte yardımlaşmayı, çökülükte el uzatmamızı bizi uzak etsin. Amin. Bu yoldan bizi meğripten, meşrik, doğuyla batı arasında ne kadar mesafar o kadar bizi onlardan uzak tutsun. Amin. Eyliğe emretmeye ve her zaman eyliğe el uzatmalardan eylesin bizi. Düşman bizden vurulmaz. Gir, giriş yapmasın. Biz düşmana kapı olmuyoruz hiçbir zaman. Çünkü bu, bu fitne çok büyük tür var bilirsiniz. Bazı Müslümanlar sisinin yanında yer aldılar. Allah bizi olardan da eğlenmez. Bu da nedendir? Cahilliktendir. Ene. Ene meselesi şeytanın en büyük silahıdır. Nefis. Bunu da yerine getirmek için arkadaşlar ihlas. içi şey var şey em, eyliğe emretmek şey yardımlaşmağı içi şey var. Bir ihlastan olacak ki canlandıracaksın bunu amelde. Allah her bize halisene en güzel şekilde nasip eylesin. Amin. Resulullah'ın ve ashabın ve dört imamın izinde gidenlerden eylesin. Olara Onlara muhalefet edenlerden bizi eylemesin. Amin. Bizi ve biz bu bütün Müslümanları ve bizden gelen sonra Müslümanları ve alhamdulillah Rabb